Bismillah, Elhamdülillahi ve salatu vesselam ala Resulillah. Hangi hadisler için vahyedilmiştir hükmü verilebilir? Değerli kardeşlerim, Nisa suresi 113. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Estaizubillah. Ve enzelallahu aleike'l kitabe vel hikmete. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiştir. Ve allameke ma tekun ta'lemu ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Vekane فَضْلُ aleyke عَلَيْكَ Allah'ın sana lütfu çok büyüktür. Bu ayetten hikmetin indirildiği, Allah katından indirildiği ifade ediliyor. Hikmet de bütün müfessirlerimizin e, ittifakla beyan ettiği üzere peygamberin sünneti olduğu gerçeğidir. Hikmet, hikmet gerçeği de peygamberimizin sünneti olduğu gerçeğidir. Peki hangi hadisler vahyedilmiş vahyedilmiştir yani vahyedilmiş hükmü verilebilir hangi hadisler için? Bunu tek tek ifade etmek kolay bir şey değil. Ancak genel itibariyle şu söylenebilir. Hadisler Kur'an'a muvafık olmalıdır. Yani Kur'an'a tamamen ters bir şey ifade etmemelidir. Kur'an'da olmayan şeyleri hadislerden öğrenebiliriz. Tamam. Bu doğrudur. Çünkü Kur'an teferruata girmez. Teferruatı e, hadisler açıklamıştır. E, hadiste usul hadis e, ilmine göre Kur'an'a tamamen zıt bir hadis asla e, sahih kabul edilmez. Kabul edilmemiştir. Kur'an'da olmayan değil, bakın burayı iyi anlayalım. Kur'an'da olmayan değil, Kur'an'a zıt. Yani Allah bir şey emrediyor, hadiste de tam tersi emrediliyor. İşte bu kabul edilmez, sahih hükmü verilmez. Hadisler içerisinde de elbette ki sahih olanlar olduğu gibi uydurma olanlar da var. Bunlar hadis alimlerimiz tarafından tespit edilmiştir. Zayıf hadisler de tespit edilmiştir. Uydurma hadisler de, sahih hadisler de tespit edilmiştir. Bunu usul hadis ilmi çerçevesinde alimlerimiz ortaya koymuşlardır. Bunlardan faydalanılabilir. Yani uydurma rivayetlere elbette ki vahyedilmiş hükmü verilemez. Zayıf rivayetlerden de e, sakınılmalıdır. O halde e, vahyedilmiş hükmünü verebileceğimiz hadisler, bütün alimlerin ittifakla beyan ettiği sahih hadislerdir. Kur'an'a uyan hadislerdir. Elhamdülillahi alamin.